Hazırlayan belirtin. Çeleng var.Herkese merhaba. ben Öykü Demirkuț'tan Tankuț. doğa ile beraberim. Eee ortak olarak üsküdar yurt dışında fuarlarda zaman geçiriyoruz. Eee Çelengimi üzerine harçtan sanat için Küçük bir özet, küçük bir rapor e, hazırlamaya çalıştık. E, açıkçası birbirimizle röportaj yaparak e, Brüksel'den size e, son bir aylık maceramızı aktarmaya çalışacağız. E, biliyorsunuz dünyada e, güncel sinet alanında çeşitli ve çok sayıda fuar yapılıyor. E, biz de bunların kendimizce e, kalitelilerine e, başvurduk ve e, kabul edilmiştik. Mart ayından itibaren de önce Dubai'de sonra Hong Kong'da, geçtiğimiz hafta Milano'da ve şimdi de Brüksel'de, İstanbul'da da sergilerini yaptığımız, temsil ettiğimiz sanatçıların eserlerini gösteriyoruz. Birçok açıdan oldukça coşkulu ve neşeli, birçok açıdan da tabii yorucu ve iyi yıpratıcı haftalar geçirdik ama nihayetinde tabii ki oldukça eğlenceliydi. Öncesinde Dubai ve Hong Kong'da iki hafta üst üste. Dubai'de Jennifer Ipekelin, Hong Kong'ta da Inger Furnelin eserlerini gösterdik. İki yerde de vallahi havadan yana çok çok şanslıydık. İstanbul'a baharın henüz gelmediği tarihlerde hem Dubai'de hem de Hong Kong'ta yani müthiş havalara denk geldik neyse ki. Özellikle Hong Kong fuarı tabi dünyada çok önemli, en önemli 2-3 fuardan bir tanesi. Artbaazıl Hong Kong, orada oldukça iyi ve güçlü bir sunumla yer almak bizi mutlu etmişti. E ondan önce de Dubai'de tabii ki iyi bir zaman geçirdik. Dua ne dersin? Dubai ve Hong Kong'da e, hakkında iz bırakan neler oldu? Merhabalar. Dubai'ye biz ikimiz de hani şehri de görmemiştik daha önce ilk defa gittik. Ee, davet üzerine katıldık Dubai Fuarı'na. Bu sene ilk defa Residence diye bir e, bölüm açtılar. Zaten mesela Milano Fuarı'nda 6 tane bölüm var. Dubai'de zaten sadece... Bir tek ana galeri bölüm varken e, bu sene böyle bir değişikliğe gittiler. E, bu rezidans bölümüne başvurmuyorsunuz, davet üzerine e, katılıyorsunuz. E, bizi biraz cesbeden yarıda e, sanatçının yani orada rezidans bölümünde göstereceğiniz sanatçının e, daha önce orada bir aylık bir rezidans e, yapma imkanı olmasıydı. Bu Tashkew isimli stüdyoda Jennifer Pekel e, bir ayını harcadı. Orada ...resim ve seramik işleri üretti. Biz de tek kişilik standta o çalışmaları gösterdik. Biraz fuarın genelini... ...değerlendirmek için... ...zor bir bölümdeydik çünkü... ...ana galerinin arasında kalan... ...ve başka bir şekilde, başka bir kattan girilen... ...bir bölümde sergileme yaptık. Fakat... Bizim bölüm tabii ki de diğer ana fuardan da her bakımdan ayrıldığı için izleyiciler için herhalde iyi bir kazanım olmuştur ve devam edecekler bunu yapmaya. yani fuar çok cazip ya yani sırf fuarı görmeye değecek kadar cazip değil. Fakat işte iki yılda bir sonuçta orada şarjlı bir yeneli var. bu sene bir yenal olmayan bir yıldı. Ee, biz seneye de herhalde Biennale varken nasıl oluyor diye e, tekrar bir şansımızı deneyeceğiz gibi gözüküyor. Bir de sen, Luğur e, Abu Dhabi'ye Dhabi de gittin. Orası nasıldı? Ee, yani şöyle, orası da koleksiyon bakımından, yani daha önce ya Luğur'u Gezen Çoktur veya işte Mize Dorsa'yı... E, oradan ödünç aldıkları veya satın aldıkları işleri sergiliyorlar. E, fakat çok kapsamlı değil ama... Tabii yani bir yandan kez Jean-Louis mimarisi, ee, bir de işte Dubai'den sonuçta takside gidip geliyorsunuz. Evet, yani 1 saat 15 dakika falan sürüyor taksi paylaşmanızı da öneririm. Ee, fakat yani Fuar'dan çıkıp işte bir saatte oraya gitmek, başka bir şehre gitmek, ee, suyun neredeyse üzerine kurulmuş bir mimari. Ee, bir de yani işte e, Arap Emirlikleri'nde bir Lourdes müzesi. Yani Bir kere tecrübe etmek siz zaten herhalde değer. Fuar e, takip e, devam edecek dedin e, Residence bölümüne. Çünkü herhalde o fuarın biraz daha e, oturmuş, hatta yani olgunlaşmış e, bölümüne iyi bir e, dokunuşu var bu bizim de katıldığımız genç bölümün. E, çünkü bu türlü galiba birazcık sıkıcılaşmış bir tarafı var fuarın. Evet, bir de tabii yani o fuarda şimdi nada gibi veya e, Yani fuar zamanında başka uydu, fuarlar yoktu Dubai'de veya kurum yok zaten, orada açılışlar yok. Dolayısıyla yani böyle bir alternatif e, finis yok ona e, yani çok fuar meraklısı olmayan insanlar için. Orada, ha ne var? E, bu Alsar Karamanı'daki galerilerin açılışları var. Yani bir de ona söylemeden olmaz. E, Halit Enger'in bir işi vardı Alsar Karamanı'da. Komisyon edilmiş bir iş, Proto-Sinema tarafından organize ediliyordu. Ve herhalde işte o açılışta, açılış gününde belki de en e, önemli, herkesin en merak ederek e, gittiği sergisiydi. Evet, Maris Britton'un e, komiserliğinde gerçekleşen evet. sergi. E, biz Dubai'den doğrudan Hong Kong'a geçtik. E, ben Hong Kong'a adım atar atmaz çok <gülüyor> mutlu oluyorum. E, bu ikinci gidişimdi gerçi. Fakat Dubai'den Hong Kong'a adım atınca daha da mutlu oldum. Manila'dan. E, hatta Manila, Manila, Manila, Manila aktarmalı <gülüyor> gittik Filipinler'de. E, Türk e, lirasının e, hala neredeyse alım gücünün nispeten yüksek olduğu e, çok az ülkelerden biri olarak Filipinler'de e, çok uygun fiyata bir takım alışverişler yaparak Hong Kong'a <gülüyor> mutlu mesut vardık. E, Hong Kong'ta da İnce Founi'nin eserlerini gösterdik, e, Akbazlı Hong Kong'un Discoveries e, bölümünde. O Art Basel Hong Kong dünyadaki 2-3 önemli fuardan bir tanesi ve yine onu kanıtlayan bir, e, güçlü bir sunumu vardı bütün galerilerin. E, biz de oraya gayet işte uyumlu, layık ve e, oldukça da herhalde e, şık bir sunumla katılmış olduk. Ne dersin? Doğa nasıl geçti Hong Kong haftası? Evet şimdi e, Hong Kong'da da sadece fuar görmek için neredeyse gitmeye değer. Yani o kadar e, yol olsa bile. Çünkü, yani muhtemelen zaten dünyadaki en büyük üç fuardan bir olarak herkes kabul ediyor. Fakat bazı açılardan da en iyisi diyebiliriz, sırf fuar için. Ee, bütün en başarılı gelirler, neredeyse orada. Ee, e tabii ki onların da dünyada en kabul edilmiş, e, işte en çok takip edilen sanatçıları gösteriyorlar. Ee, i̇şte iki katlı çok büyük bir, bir fuar, rahat rahat geziliyor. Bizim bölümümüz yine nispeten, ha, genç dememek lazım gerçi, yani 80 küsur yaşında bir e, <gülüyor> kadın sanatçıda gösteren galeri vardı. Discoveries adı, yani henüz çok da keşfedilmemiş diyelim e, uluslararası alanda sanatçının gösterildiği e, bölümdü yine. E, i̇nci orada yani 25 metre metrekarek bir geride sergi yapar gibi açıkçası bir sunum e, yaptık. Biz İnci Foy'nin balık tutmak, İstanbul'da balıkçılık, hobi olarak balıkçılık, kişisel, bireysel balıkçılık üzerine e, o, o fikirden yola çıkan, e, o fikirden yola çıkarak öğrettiği sulu boyalarını e, ve daha doğrusu onların hep bir arada e, oluşturduğu bir yerleştirmeyi e, sunduk. Bu yani hem İnci'nin daha önce yaptıklarıyla ve bundan sonra yapacaklarıyla e, ilişkisi çok kuvvetli olan, e, iyi bir temsil oldu ince adına. E, biz de hani onu sağladığımız için tabii çok çok mutlu olduk. E, Hong Kong Fuarı gittikçe biraz daha fazla Asyalı galerilere yer veren e, bir karaktere ürünmekte. Açıkçası bütün o kalitesi ve gücüne rağmen e, tabii neredeyse Asyalı galeriler ile Batılı galeriler arasındaki bir çeşit görsel ifade tarzının da belirginleşmesine sebep oluyor bu Asyalılara verilen ağırlık çünkü gerçekten de işte Kore, Çin, Tayvan, Hong Kong galerileri oda fazlaştıkça iki temel damar neredeyse belirgin oluyor. Öte yandan fuarın bu kadar yani güçlü olduğunu altın çizmemizin bir sebebi de belli başlı Batılı galerilerin de Ee, en önemli, en güçlü, en e, neredeyse e, en çok göz önüne çıkarmak isteyecekleri üretimlerin e, üretimlerine orada e, sunmak konusunda e, istekli oluşları. Evet, yani bir bölge fuarı olduğunu söyleyemeyiz Songkong'da. Mesela işte bir sonra gittiğimiz Milano daha öyledi. Yani orada e, yani İtalya'nın fuarı, fakat uluslararası bir fuar da olduğu için. O programı veya orada bir piyasa ne biçim gözünü kestiğin galerilerine katıldı, bir bölge fuarda mesela. Hong Kong'ta Asia Art Fair'de belki de orada önemli kurumu, orada Özgür Soy bir süreliğine orada çalışmasını sürdürüyor. O bize çok yardımcı oldu. Bir de Dubai için de söylemeyi atladık. Hong Kong'daki diğer Türk galerileri Dream Art, P Artworks, bir de Insights bölümünde Galeri Zilberman'dı. Ee, Dubai'de de yine Galeri Zilberman. E, Exist, Sanatorium e, ve Galerist katılmıştı e, bizim dışımızda. Ben özellikle Dubai'deki Galerist'in Elif Uras mesela standını çok beğenmiştim. E, Hong Kong'ta da Zilberman sanatçısını hatırlıyor musun? Ayşe Halit. Ayşe Halit, evet. E, onu tek başına gösterdi Zilberman. Yani, e, Zilber, yani Moiz hmm. Bey ve ekibiyle e, Dubai ve Hong Kong'da beraberdik. E, onun dışında Dubai'de 5 Türk galerisi, Hong Kong'da 4 Türk galerisiydik. E, Milano ve Bruksel'de ise tek Türk galerisi e, bizdik ve biziz. E, fakat açıkçası bütün bu 5 hafta içerisinde 4 e, ayı bu fuarı yapma gözü karalığını gösteren tek galeri değiliz. Ee, bir başka galeriyle daha bu olağanüstü <gülüyor> macerayı paylaşıyoruz. Ee, onlar da e, tabii ki memleketlerimiz, vatandaşımız sayılacak kadar da yakınlar bize ve zaten bir aile gibi her görüştüğümüzde sıkı sıkı sarılıp e, maceralarımızı paylaşıyoruz. Onlar da Selanikli ve Aysinalı Kalfayan Galeri. Ee, açıkçası Yunanistan'ın e, dünya çapında en çok bilinen, en önemli galerisi. E, Rupen ve Arsene Kalfayan kardeşler ve eşleri, dostları, akrabaları tarafından e, işletilen e, olağanüstü bir kurum. Ermeni asıllı, Anadolu bir aile. E, evet, e, biraz antikacılıktan gelen, e, Tehcir zamanında Selanik'e ye yerleşip sonrasında hem Selanik'te yerleşen yirmi küsur yıllık herhalde bir göleri. Evet, peki hakikaten ikimiz mi? Sadece Selanik. dört bir dördünmüden yapan, sadece e, Kalfa yanlar ve Öktem Aykut. Tabii böyle oldu sanki yan yana dükkan açmış gibi <gülüyor> <gülüyor> yani bir hayal oldu. Ve fakat Kalfa yanlar bizden de daha aslında e, hırslı bir takvimin altından kalktı. Çünkü onlar Dubai'den de çok kısa süre önce e, bir de New York'ta ay mıkış e, yapmışlardı. E, o yüzden yani New York, Dubai, Hong Kong, Milano büyüksel yaptılar e, bilmiyorum helalde e, oldukça yoğunmuşlardık. E, Milano'ya gelince de. E, Tek havadan yana şanssız olduğumuz, yani Milano'yu da herhalde, evet. ee, yani hiç görmediğimiz gibi bir yağmur, program kaldık. kaldı. İki gün üst üste, aralıksız, çok çok olağanüstü, şiddetli ee, bir yağmur, sular, seller götürdü diyebiliriz. E, ben hayra yormaya e, eğilim değilim ama... Bereket. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bereket olarak, fakat e, o kadar tabii, o kadar kolay olmuyor. E, biz Milano'da e, Milano Fuarı'na ilk kez katıldık. E, 23. defa gerçekleşiyor. Türkiye'den bir galeri ilk, Türkiye'den bir galeri ilk kez katıldı. E, orada da Emergent bölümünde e, Toygun Özdemir'in eserlerini gösterdik. Daha önce galeride iki defa sergisini açtığımız e, çeşitli vesilelerle de e, grup sergilerinde de eserlerini sunduğumuz ressam arkadaşımız. Milano Fuarı e, büyük bir atılım yaptı bu sene ve daha önce de Milano Milano'yu takip ediyor olanların ifade ettiği üzere fuar en kaliteli edisyonunu bu sene sergiledi. Bize de yine onlar ulaştı zaten. Yani davette bulundular. Ve açıkçası bizi de düzgün bir şekilde içine alacak gibi doğru bir çerçeveyle oldukça esnek ama doğru ve zor kurulan bir çerçeveyle açıkçası iyi bir fuar edisyonu gerçekleştirdiler. Milano'nun benim hoşuma giden tarafı fuarla ilgili, o İtalyan ağırlığını ve karakterini bir şekilde görüyor olmaktı. Çünkü İtalya'da da elbette hem yani bütün modern sanat dönemi boyunca, tabii ki evveliyatı zaten hepimizin malumu, çok nitelikli bir üretim var. Fakat bazen o İtalyan taşrasındaki üretim uluslararası görünürlüğe kavuşmuyor. Yani bir Alman ya da işte Belçika ya da Hollanda ya da Fransa taşrasındaki sanat üretiminin global düzeyde gördüğü kabul İtalya taşkasındaki üretimin çok ötesinde. O yüzden de Milano fuarında aslında o İtalyan yerel üretimine de bir şekilde ekspoze olmak bence büyük avantajdı ve de hani bizi de kapsayacak gibi, onu da kapsayacak gibi akıllı bir çerçeve içerisinde hoş bir sunum yapılmıştı. Bir de şehirdeki bütün diğer kurumlar bir şekilde fuarla ...angaja olarak ya da fuar onları ayak uydurarak e, iyi bir hasılık yapmışlardı. Fakat ben küçük bir sergiden bahsedeceğim. Fondazione Carrione'de e, Sol Levit'in sergisi vardır. Rem Kulhas küratörlüğünde. E, küçük bir yapı, eski bir yapı. E, odaları küçük, üç kat, e, tabanı alçak fakat... ...işte her katta e, Sol Levy'tin birer tane instruction piece dediğimiz... E, ...yani nasıl üretileceğini... E, ilk önce belirlediği ve daha sonra e, uygulamasını diğer nesillere diyelim aktardığı e, işleri sergileniyordu. E, o da kaydederdi. de anlıyor burada. Milano'dan Burksel'e geçtik. Paza, geçtiğimiz pazartesi günü e, ve Burksel Sanat Fuarı'na da e, ilk kez katılıyoruz. E, ben geçtiğimiz sene bu zamanda Burksel'e gelip e, açıkçası Büyük Sanat Haftasındaki işte Joshunun tadına varmıştım. Büyük Sel Fuarının 50. senesi bu ee, ve o yüzden de açıkçası ıı, özel ve ıı, farklı anlamlar taşıyan bir edisyon. Ee, öte yandan ise ilk kez ıı, Köln Sanat Fuarı ile Art Cologne ile ıı, aynı hafta yapılıyor Büyük Sel Sanat Fuarı e, ve ıı, tabii ki ilginç bir rekabet ve hatta çok daha bir bölgede gerçekleşen iddialı iki fuarın ilginç bir imtihanı olarak da bu hafta burada tecrübe ediliyor. Köln Fuarı'nın 52. edisyonu Avrupa'nın kesinlikle bir açıdan belki dünyanın en eski fuarı. Brüksel'in 50. artmazlığında bu sene 48. edisyonu olacak. Aslında savaş sonrası Avrupa'da ki hızlı kalkınmayla ile beraber ne kadar ilginç bir süreç yaşandığını da gösteriyor bugün. Bugünden 50 yıl öncesine bakınca. Brüksel sanat fuarının kendi has özel ve iyi bir saygınlığı var. Türkiye'den daha önce Galerinev ve Zilberman katılmıştı. Bu sene biz burada yalnızız. Bu hafta Zilberman Körm sanat fuarında ee, Brüksel'de oldukça kuvvetli bir e, galeri sahnesi var, diyelim. E, aynı zamanda tabii ki bir koleksiyoner e, çevresi de oldukça kuvvetli. Böyle de Brüksel galerilerin Brüksel sanat fuarına yani sahip çıkarak, onun karakterini bir şekilde koruyarak e, iddialı bir şekilde devam ettirdikleri bir fuar, Brüksel fuarı. Biz burada e, defalarca sergilerini açtığımız çok kıymetli iki arkadaşımızın işlerini sunuyoruz. Can Altay ve Sinan Loji. Sinan Loji aynı zamanda yeri Brükselli olduğu için de biz biraz Brüksel Sanat Fuarı'na katılmak ve de aslında kısa zamanda Türk Yasa Piyasası'nda çok etkili bir mesafe kat eden Sinan Loji'nin üretimini bir şekilde aslında baba vatanı Brüksel'de de görünür kılmak niyetindeydik. Nitekim oldukça yine güzel ve hep iyi tepkiler aldığımız bir sunumla. Hala Brüksel'deyiz. Biz bu kaydı cumartesi sabahı yapıyoruz. İki gün daha buradayız. Doğa sen hem birazcık şehri daha fazla görme imkanı buldun. Neler dersin? Ya işte çok da yani hiç görmek istediğim şeyleri göremedim. Görmeyi çok meraklı olmadım. yerleri <gülüyor> ziyaret ettim dün biraz plansızlıktan. E, fakat yani benim e, gördüğüm 4-5 galeri buradaki e, yani New York-Chelsea bölgesinden sonra ne Londra'da ne Paris'te e, böyle görkemli e, galeri mekanları görmemiştim. Yani Almin Erich, e, Mastem de Mendes Wood ve Xavier Hufkens özellikle. E, kendilere ait e, köşkleri var diyelim e, ve gerçekten neredeyse böyle bir ...küçük bir müze sergisi ayarında e, sergiler yapabiliyor sanatçılarına. E, onun üstü dediğim gibi yani... E, ...Uluslararası Salarında faaliyet gösteren çok e, galeri var burada fakat... ...fuarlı Milan'ın aksi bir bölge fuarı olarak tanımlayamayız yani çok daha uluslararası. E, ben Bozar'ı gördüm dün buradaki Güzel Sanatlar e, Okulu'nun sergisi sonra... ...Victor Horta'nın e, başyapısı sayılan bir mimarisi var. Ee, orada Spanish Still Lives ve Fernand Léger sergileri vardı, büyük. Ee, onları bir işte fuarın. Ha bir de tabii bunları bahsetmek lazım, yani hani seyahat tavsiyeleri veriyoruz. Ee, fuarların çok iyi, tabii VIP programları oluyor. Ee, mesela Brüksel'de bu belki de yani e, Avrupa'daki en iyisi diyebiliriz çünkü yani özel koleksiyonları da ziyaret etme imkanı var. Ee, i̇şte sabah kahvaltılar branşlarla başlıyor, işte akşam partilere kadar ee, ve hatta şöyle diyelim, yani Milano'nun son haftası gelip, <gülüyor> design ülke sarıkıp buradan da Brüksel'e geçilip böyle bir bir hafta 8 günde gerçekten şey e, artık e, bu kanaker demeyelim ama çok yorulana kadar e, bu güncel sanat haftası görülebilir. E, Çok sergi var yani e, işte Foundation Cap mesela çok takip ettiğim bir grup değildi grup, e, kurum değildi fakat çok iyi bir brutalist saygısı var çok iyi bir kaloriz var öyle görüyorum İşte Foundation Bogazion da Wheels de zaten senin geçen sezon geldi çok söylediğim bir kurum e, hem sadece hem de bir grup sergisi var e, başka. Hmm. Başka başına galeri sergileri var. tabii Fuar'ın yine organize ettiği evet. Mr. Properties'in bir sergi var. Bruksel, yani malum tabii Belçika zaten sanatla yatıp kalkan bir ülke. Brüksel'de hem galeri hem de koleksiyoner ya da özel koleksiyoner sahnesi çok kuvvetli. Fakat açıkçası Bruksel'in kendi has gerçekten güçlü, büyük bir güncel sanat müzesi yok çeşitli kurumlar var. Weill is bütün dünyada e, ilginç ve e, farklı bir kurum. Daha e, ilk projelendirilmesiyle ve böyle bütün bir mahalleyi dönüştürmesiyle e, başlayarak e, zaten dikkat çekmişti. E, fakat bu yükseli e 1-2 yıl içinde, ya aslında yakın bir zamanda ilk açılışı yapacak ama inşallah 2-3 yıl sonra tamamlanacak bir yeni bir Pompidou e, yapılmakta. Fakat Belçika'ya gelindiğinde iki önemli kurum, hem yani de çok çok önemli iki kurum. Bir Antwerp'teki Muhka, ikincisi de Gent'teki Sinek. E, Brüksel'de olmayan Gürcestat Müzesi açığını fazlasıyla kapatabiliyorlar. E, tabii ki buraya yolu düşenler, e, hele böyle güzel havalarda, e, çok rahatlıkla ve mutlulukla Antwerp'e ve Gent'e giderek hem de aynı gün içinde hem Muhka'yı hem de görerek... Yani dünya çapında olağanüstü iki kulumu ziyaret etmiş olabilirler. Brüksel'de e, mental klinik Türkiye'den ve Ali Japp'lar e, Türkiye'den sanatçılar Brüksel'de yaşıyorlar. <gülüyor> e, onlar e, misafir terverliğini gösteriyorlar sağ olsunlar bize bugünlerde. E, fakat şunu da yani söyleyelim, mesela Hong Kong'da bir, Milan'da bir. Brüksel'de bir koleksiyoncu Türkiye'den bizim standımızı ziyaret etti. Yani zaten işte galeri sayıları da böyle. Yani Hong Kong'da ve Dubai'de tabii bölgesel avantajımızdan dolayı 3-4 galeriyle katılıyoruz ve o zaman bir sahne yaratabiliyoruz. Fakat böyle Avrupa fuarlarında birer galeriyle gidip fuarı ziyaret eden de 2-3 tane Türkiye'den E, sanat dünyasında insan olunca açıkçası bayağı bir dışarıda kalmaya mahkumuz diyelim. Tabii yani oldukça yalnız hissediyoruz. Bir de e, ülkemizin yurtdışındaki e, repütasyonu kredibilitesi hepimizin malumu e, sanat dünyasına da tabi ki bu e, bu kısıtlama geçerli e, ve açıkçası e, e, şanımız pek iyi değil e, doğal olarak. E, Bunun da değişmesi için e, herhalde e, işte Türkiye san güncel sanat e, dünyasındaki aktörlerin belki hep beraber e, adımlar atması lazım e, ya ya da e, bütün bu dağınıklıkla e, devam edecek. Evet, biz bundan sonra bir de Haziran ortasında yine bazıdaki liste formuna kırılacağız. Orada da Gökçe Cebalı'nın tek kişilik standıyla e, bir sunum yapacağız ve belki o zaman da iki ay sonra e, harici sanatta bir Bazı'ndaki o olağanüstü, e, olağanüstü tabii ki bütün bu saydığımız şehirleri geride bırakan o sanat haftası üzerine e, küçük bir raporla Harikistan Sanat'a katkıda bulunuruz. Evet. Çelenke çok çok teşekkürler bize bu imkanı verdiği için. Çok teşekkürler. E, bütün dinleyicilere teşekkürler. E, bizim galerimiz Şişhane'de Aybaşlı Sokak numara 3 Öktem Aykut, e, Salı'dan Cumartesi'ye 12-19 saatlerinde açığız. 25 Nisan Çarşamba akşamı Aslan Suka'nın yeni sergisi ile iyi bir açılış yapacağız. Oraya izleyicilerimizi bekleriz. Görüşmek üzere. Sergiler selamlar hoşçakalın. Haricden Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.